de tak bir şey mm -hmm. ismık people... yeah. onu or... or... çeker. Ya ya çok üzerizsiniz. ne soruyor ki çok güzel Fransızca biliyor. Şöyle yazar çok da sadıktır. Evet. çok evet. da sadıktım evet. Her yerde araç <gülüyor> yerde. Evet. Evet, Geleyim Hazreti Mesnevi'ye. <gülüyor> buna sana benim gay, o olmak için bir gayret gayret ettim ama Eyvah. Şimdi Şimdi ki mevzu yeni bir, yeni bir mevzu. Eski devam ama Hazreti Per'in işte şeylerini mevzu için mevzu içinde mevzuya geçse yeni bir başlık atmadan başka bir mevzuya geçe. Burada da elahlık ee, İslam e, düşüncesinde halen de peki cevap vermemiş bir mevzu. Tamamen ruhi bir şey. Ee, cevap veren en hak Bismillahirrahmanirrahim derdi olmayan kimse dersiz kimse hem kendinin hem başkalarının yolunu vurur dersizdir dünya umumunda değildir bir dakika sonra ne olacağı bir gelmez hem kendini vurur hem de Efenin başlarından yolunu bulur, Başka ne kendine olur? Kendim manu Çünkü dersizlik ene hak ve ene rabbi kümmül ala gibidir. Yani çok zor Ene hak demek yani Elazığ'dayken e, herkes ene hak diyordu orada. Küçük çocuklar ene hak diyordu da şaşırık alırdık. Ee, şöyle, böyle bir yere taklit edip. Ene hak iş görünüş manasında ben hak Ama iş öyle değil. Aslında Hak bendedir. Ben Hak'tayım. Hak bende. Yani, ben Hak ben Allah'ın zatıyım demek değil mazlardır. De. Öyle de var. Memrut. Fakat Zamanızda ben söyleyene bak. Efendime ama o da hak endişe için Ben de oldum. Burada şimdi o nizam var. Dertnak. Dertnak dertli olanlar. bir sözde şart oldu. Dert daha gelmeden derken dert endirip bırakmazsan yani dertli olanlar. Dertnak yani hasta olmak. Allah'ın bir lütfudur. Evet, hasta Allah sevdu kullanabilir. Ki beni unutmasın direkt. Ya, sağlam insan, Allah hiç aklına gelmez. bu çabalır mesela. Ama dertli olan insan Allah'ın andığı için Allah da hep kendini ona andırmak ister. unutmasın. Çünkü hasta olan kimse Ağrı, sancı ve sızı gibi hallerin tesiriyle hay hay, hay ne demektir? Allah. Daha biri olan Allah. Hayat, hayat Allah. Hay hay diye e, periyat edelim. Hususuyla yapılan tedavinin ve aldığı ilaçların tesiri olmazını görünce <gülüyor> panik kapalıdır yani rey rey met göçür. Ve hep taraflar buna ihya eden rey den Allah size ikram artırım yapmışlar. bütün bütün Allah'ın lütfuna gitmeye eden dertli olmayan kimse ise safa olduğu için böyle bir ilticaya gözünle dalsa bana bir şey olmaz. Ya ya dedi o eder. Hele biraz da asi fikirli olursa, yani Allah Peygamber'e karşı biraz da zıt olursa, işi, işi büsbütün azıdır. Adeta Firavun gibi etbenerrab hükümül âlâ, ben en yüksek kattık Allah'ım. Yani ben sizin yüksek tanrınızım demeye kalkışır. Böyle şeyler çok, yani devirler çok o ene. Ene demek? Ben. Benlik, ene. O eneyi vakitsiz söylemek lanete sebep Evet, Emin. Onu herkes ağzında ene ben gene hep onlar onu söylemek için çok uşaktan yani ben söylemeyiz, söylemez. Ama hadd-iyle diyor ki ben ev ben ben ben, ben şeytana mı gideceğim yani ben Tabii el, elbet enel hakkicem diyor. Şeyde film var ve ben, Beni hakkım diyor. Ama arkasında da şartları da söylüyor. Eni vakisi söylemek laneti sebeptir. Vaktinde söylemek şey mucize bir rahmettir. Rahmet icabıdır. Rahmede esiridir. Halacım Mustunun enel hakkı demesi, rahmet firavun ene Rabbü kümül ala demesi sevlâne sevim olmuştur. Yukarıdaki misali açıyor, şahıslandırıyor. Çünkü Mansur sözü vaktinde firavun ise heyezam tezeyan yani bir coşkun, o coşkunuk diyor de e, hadsiz konuşmalar. Hadsiz, hadsiz, coşkun. hadsiz, hadsiz coşkun. Ha, Evet. Çünkü <gülüyor> bir coşkuluyor. Hani, hani <gülüyor> işi düşer ya çığ düşer ya da berbader böyle bir coşkun içerisinde söylüyor. Sehri sülük esnasında yani şimdi hepimizin de içinde bulunduğu şu yol sehri sülüklenir. Hakk'a, Allah'a olan yoldayız. İnşallah öyle yazılır. Seri sülük esasında bir makam varmış çünkü bir seri sülük kat kat kat kat kat kat, durak durak durur. Böyle yürüyüş gibi değil bir şey yok, duraktır. durur, bağlı duraklarda üç gün, beş gün, biz, üç yüz kere beş sene bütün bir evlul boncudur olsun, <gülüyor> kat kattır. O senin ruh haline bağlıdır. Seri bir makam varmış ki, salik o makamda her şeyi, Hatta kendini Hak'ta fani, hatta yok ediyor, Allah'ta yok ediyor kendini. Ve ancak Hak baki durmuş. Yani kendi yok, Allah var, kendi Allah'ta fena filah, Allah, fena filah, makam var, bir de bekabilah makam var. Baki olan Allah Öyle sesler gelir, Allah bakidir. Baki, bekabilah seviyesine Eriştiği zaman bir insan, Allah'a bahsettiği bilmemesine gelir. Ee, şimdi, şener fila, kendini Allah'ta yok etmek, yokla, yokla yani ölmek, maddi ölmek değil. İşte, manen Allah'ta yok olmak, Buna bunu artık e, tarif olmaz da, suy koyacağım da, duymaktasındır. Bir de yok oldan sonra bir de bekâya, daima ebediyete ermek var. Zaten çok ince pende var. Fakiratı açtıktan sonra fenaf yok olmaktan daima bakiyle eriyorsun. Çok kısa bir mesele var ama zor. Binaenaleyh, hatta ancak hak, baki diyorum. Tabi baki olan olamıyorum. Binaenaleyh, hakkın kendisinde zuhuru itibariyle Bakın dikkat buyurun. Enel hak. Yani ben hak bende zuhur hak haktır. Bende görünen hak. Bakın hiçbir zaman zattan bahsetmiyorum. Zuhur yedi. Allah fikri ondan Daima zuhur yedim. Fakat bu keçeli daimi olmadığından o zevki zahir olunca enel abd. Apti kulluk demektir. Ben, sen o Şimdi temini buyurdu mu? İnsan o makamda, makamda kalamıyor. O, gene, enerhak makamda kalamıyor. Dayanamıyorsun. En sonunda gene, ben yarattırırken sen o kulluğum diyorsun. Kullu, ameliyat, makamda. <gülüyor> o, o bahsedip, gene büyüyecek. Şey, Gözecek tekrarlıyorum. Arkadaşlar, ben Hakk'ın bir kulunun itirafına bulunmuş. Yani ben Hakk'ın bir konu Kibar-ı evli Allah'ın hemen hepsinde bu tecelli zuhur etmiş. Bunlar Allah'ın velilerinde zuhur ediyor. Pek çoğu Mansur'un en hak demesi gibi hani inanmış Allah ona girmiş. Allah inanmış, yapma söylemiştir. Bunların hep birine bir şey yapılmadığı halde Hazreti Mansur işkence işe iledim edilmesi için şöyle bir sebap beyan etmişlerdi. Şimdi Halıcı Moslu'nun e, bu, bu söylediği zaman tasavvuk inancının daha başlangıçları hocam 900 kişi mi? Dokuz miladi değil mi? Evet. Dokuz miladi, hani Peygamber Efendimiz defaatinden üç sene ama 800 artık, altı yüz yedi sekizinci 80. onu, sekiz yüz, dokuzuncu yüzyılda böyle. Tazavuk cereyanları daha yerine oturmamış. Ee, onu de onu pek bilinmiyor. Ancak eder, falan böyle zuhur ediyor. Tazavuk halka pek inmemiş. Ee, e dikkat ederseniz tasavvuf şeyde eee tasavvuf tarihinde da onun için izi aslı kadar eee tasavvuf milad bakın miladı aslı kadar tasavvuf ve zahirane zahidane o. Yani tasavvufin dorna Moscow'dan doromalda yapıldığı de şeriatın emrettiği şeyin üst üsteba kadar eee mevcut edilmiş ancak 10. asırdan sonra aşk falan ne, Allah aşkı, Allah aşkı falan tasavvufa girmeye başlamış. Hazreti Mevlana evet. bunun büyük bir sembolü. Yunus bunun büyük sembolü, Hacı Bakıveri, Hacı Verdeş falan. Büyük bir zuhurları bunların. Ama başta bu ağız Mustafa zamanı daha tasavvufun bir halk ağzına bir halk çekilmemiş. Şey Teklerde geziyor. Cenab-ı Mansur, Cenab eee yüksekliğe değeri. Yer, Cenab-ı Mansur sürüklü esnasında bir mertebeye vasıl olmuş. İken oradayken ne istese yapılacakmış, Allah kulnisi kur, sesin. E hadresiniz hazır ben nereden? bundan do dolayı Kesru Efendimiz Mirrah gecesi ne istersen hitabına masur olduğu sırada Allah ona mirasta yarısı bismillah uzun ne ümmetim dedik başımda dedi ve başım masur olsa ise, bütün insanların aklını istemediği de yahu ümmetim mağfur yani affedilmiş olmasını talep etti diye bir itirazda bulmuş ha acı masur. Bir, yine böyle bir şey zamanında, çoşunluğu zamanında, iş yapmaması lazım, bir şey. Hz. Muhammed miraca çıktığı zaman Allah huzurunda, Allah ona sormayacak, ne istersin, ne istersin ne yapacağım? demiş. O da bütün insanın niçin diyor, bütün insanların günahını affet dememiş de diyor sadece. Ümmetçininkini istemiş. ki bütün insan, madem alemlere rahmet ödeme geldi, bütün insanlığı istemesi lazımdı bir yerden bir kendi kendine böyle düşündüm. Doğru ama Doğru. Doğru da hocam ama Peygamber teşhis buyurmadan önce. insanların İnsanların günahı. Onlar o tebliğ almamışlar ki. Hocam doğru da işte bakanlık sebep de başka orada. Ümmet Oma Seyit evet bize göre doğru da ama şartlar başka. Diye bir itirazı bunu? O Esselam Aleyhisselam Betimimizin Ruhuniye, ruhaniyeti zuhur ediyor, görünüyor. Diyor ki, ya masur. Peygamberleri Allah ne isterse ancak onu isterler. Allah ne isterse, istetirse Allah onu ister. Allah da sadece ümmetini istedi demiş. Onu de Bana da o soskosuda ümmetimin affı, talebi ilham olurdu. Sade demiş. Ümmetini iste. O zaman Müslümanla öbürküye kafasının ufak kalmayacaktı, hepsi affamazlar olunca, işte o da öyle, zudur, Allah'a misafir, önemli, bilemeyiz Bunun üzerine Mansur zat-ı risaretten, Hazreti Peygamber'in zatından affını rica etti. Ben böyle bir şey kapıldım, senin, senin böyle bir şey olduğunu bilmiyordum, beni artık Fatih Demirce'de bulmuştum. O da affetmekle beraber seyf-i şerif, seyf-i kılıç, kılıç, bıçak demektir, teklif etti. Yani kılıçlar veyahut da bıçaklar öldürülecekse, öldürülecekse, peki de şerif olacak. İşte idamın bunun, bunun içinde. onun ellerini, ayaklarını kesmişler, böyle bir şey anlatılır kesmişler, sonra da daracına çekmişti. çekmişler. Daha sonra da cesedini yakıp, kürünü iyice atmışlardı. Şimdi bunun hakkında pek çok şey anlatılır. Bu kadar basit değil bu. Ee, ellerini kestiklerine zaman, ellerine akan kanlar e, enağa yerde. Cesedini, kürünü değil yakmak, Müslümanlıkta yakmak yok. Cesedini, yani calab da, kesediğim dişiyatı da ama diş de taşmış. Diş basmış. Böyle bir şey anlatılır. Hatta ona idam mahkemedenler, onu talebeleri bileler. Böylece halk KS Kaşat yürür. Ya yani, Allah ben Allah'ım diyor yani kola kişiyim. Halkın ameci abi ameci başkanı. Ben anladım yani. Halk ben dedi, Allah anladım ben de ondan, fena billahi, fena billahi, fena billahi, fena billahi, Fakat birisi pencereden gül atıyor. Yani, ah, şey Niye bir vakitte taş atıyor, ah demiyorsun da gül atınca bir sultanın şeyi var. Tamam, evet. yani. tamam. işte haddi mahpusken onu kurtulmaya geliyor, kapı açılıyor. Hadi çık bakıp açıp, hayır beni çekmeyeceğim. Ben buradayım. Zaten bilgi rüyasına peygamber huzur ediliyor ki, Mansur, doğru söyledi ama, şeret duvarından bir, zıt sus söyledi. Şeret duvarından bir taş koparttı. O taşın yerine başını koyacaksın. Yani böyle şeyler anlatılır Mansur, tasavvuhun ilk kurbanlarındandır. İşte Mansur'un enalak demesi vaktinde söylenmiş olduğu için rahmeti ilahiyeye mazhar olmuştur. Firavun ise bu tecelli ile alâ kadar olmadığı hâlde Mısırlılara En ''Ener Rabbükümül yani ben sizin yüksek tanrınızım diye uluhiyye, Allah, Allah'lık, Allah masıfları olan Allah'ın da var değil mi? Her şey, her şey, şey mas'u vardı Allah'ın da anıldığı, bilinen vasıfları var. Firavun, o vasıflarla kendini vasıflandırmış, ben oyun demiş, Allah için koşmuş. Ee, üniyetli devasına kalkışmış, vakitsiz ve yalan söylediği için Allah'ın lanetine masar olmuştur. Mazhar olmak, bir yerden sebebi çıkmak. Mesela mazhar, pınar, kaynak e, pınarı masarıdır. Bunlar kaynetten çıkar. Kaynetmaması falan masada oluyor mu? Masa odur aslında. Bir de masariyet vardır. O işe layık olabilmek falan, o da değer bir manasıdır ama yazış ayrıdır. Vaktiyle öten kuşun kabahatını bilmek için başını kesmek vaciptir. Bir yerde Allah'ın fazladan sonraki emridir varsa en gitmek tabii ki bu mestir lazım böyle de vaşetle yapılması lazım gene mi sünnetlerden daha kuvvetli fardan daha daha iyidir. Bir at sözünüz de vardır. Er, er, er, erken atta teço. Bunun başı kesilir derler. Burada böyle yapmasa zaten. Eee, bağını vermeli Horozlar gündüz değil ve sabaha karşı öperler, şayet miadından, yani vaktinden evvel öten olursa onu uğursuz sayanlar ve onu kesenler de olur. da böyle vakitsiz ötmüş bir horoz ki, ceza olarak şap denisinde bu olmuştur. Ya, doğru değil mi Bize. yorum da. Evet, o tabi. Vakit sözü ötüp de hakkı söylemiyor ki, o kendi elaniyetinin şeyini Tabii. söylüyor. Tabii, çünkü o, bazı şey var, yani, yani, mesela evet. temizde İrde nehrine şey veriyor. Amsul vakit sözü öteme. Program ötü de o program, şeyde bakmaktı, bak burada yanlışlık şey var. var. Bir şey. O tam zamanında da söyledi ama, kişi şey hayatı bilgileri zamanında söylemedi, harfet edemeyi. Vakit, yani daha halkına alışmadı. Mansur için olur filan ya, o şey diyor filan o şey kapı zaten e, Fatih Mustafa'nın peşinde gittiyordu burada evet. onun, onun şey yani bazı canlı istitüler var evet. istitüler var şey bir şey arasında onlar kayboluyor demin de burada izin <gülüyor> Tercüme hataları olabiliyor azet söylemez böyle bir şey bu ama kendi keni yazıyor tercümanları hani, aynı e, tarihimde bir ben keni yazdım diyorum Bunlar, bunlar, bunlar, bunlar şey değil, melevi değil mi ne? Evet, tamam onu diyorum. Yani bunu tarih meleği, ha. e, eski harflerle yazdı. Evet, Çelesh. Ay yazıldılar. Tabii şey tabii. O zaten bunlar. bizim e, Antaş Bey rah rahmete, bunu hiç ok okumazdı bunu. Bugün bunu ok okum, Konya'da, Maslak'ta endişe, hepsi daha geçiyorlar. Ya şöyle, şu, şu, şu, şunun, akam bunu yazan akam derken, daha da <gülüyor> Sonra ne asıl dedi, güzel gibi de var, kendi de var. Hatta şey şiş, Şişe, şiş, bu koca bana ol dedi, eğer görürsen dedi, aklını ne. Milli Yekim Bakanlığı'nkini aynen al dedi bana. Ondan ben birçok şey aldım buraya. Öyle söyledi, öyle yaptı. Baş kesmek nedir? Mücahede ile nefsini öldürmektir. Mücadele din yolunda savaş. Din savaş, savaşırsa nefsini öldüreceksin. Nefsini istediklerini yapmayacaksın. Yanlış anlaşılmasın. Nefsi öldürmek, intihar etmek değildir. Yani öldün, gibi hiçbir hiç şey yıramazsın. Niye yarasın ki? Sabun olsun, gübre olsun. Nefsin heva ve hevesine muhalefet ederek etmek istediğini yapamazsın. Canım şunu istedi, yapma. Yapmaz ya, nefsine orada mal veriyorsun. Nefsi diye yapmıyorsun. Canım şunu yapma, istedi ne? Nefsine karşı ediyorsun. Bu Hatya Montinarı için azede değil ki, mesela canı yani et, et kızartması istiyorsa ama nefsinin şey dediye bir lokanta önünde eti koparmış, baydım görmüş. Nefsine öyle diyor. Bu muhalefet emmare halinde bulunan, yani insanı aniden dolduğu zamanki nefsi vahşi, olan, insan kötü yola saplaracak olan nefis, yani sahiple amir geçinen nefsimiz vizulluk olarak da emin şeyi, <gülüyor> nefsin sahibiyiz. Ama o nefis, o emmare olan nefis ruh'a sahip çıkıyor, yani garip yapıyor. Ruhun dediğin yapmaz, ruh Allah'tan da nefes, şeydendendir. Allah'ın dediğin yapmıyoruz, <gülüyor> şeyden de yapmıyoruz. Yani sahibine amir geçen nefsini öldürür, yani onu amirliğinde de öldürür, nefsi öldürmez de, amir. Onu bu sürede öldürmek, hakikatte yaşatmak demek olur. Ölmekle, öldürmekle yaşa. Şimdi birçok misaleler verecek. Doğru, doğru denileceksiniz. Nasıl ki? Nefsi bu surette öldürmek, öldürmekten kurtulsun diye akrebin koyunu koparmak gibidir. Akrebin koyunu zehirmiş biliyorsunuz. Sokar insan en büyükse öldürür de insan. Şimdi... Da onu okuyayım da benim boşuna şey yapmaya. Malum ya akrebin, akrep muzul hayvanlardandır. Zehirli iğnesiyle insanı sokar. Büyükleri olursa zehirle öldürür. Onun için nerede meydana çıkarsa hemen ezilir. Mahve, yani akrep yapınca yapasız öldürürüz hatta taşla falan öldürürüz akremi. Zehirli dönüyor. Onun zehirli iğnesi kuyruğundadır, kuyruğun kesilecek olursa zehirlenmesi zayir olacağından, ortadan kalkacağından bu ölümden kurtulur. Akrebi o zaman öldü, yani cana kıyılmaz. Akrebi zehirli olduğu için öldürürüz. Zehirli ortadan kalkınca akrebi öldürmesine gerek kalmaz. Yani hiç Yılan taşla ezilmekten kurtulsun diye onun zehirli işlerini çekersin. Çünkü o vakit besilemez ve zehirli önlemek onu, onu da kuyruğu varmış. Ee, böyle yılanlar ne Yılan yakalarlamış, bu şey bu kabaş Az az bir yünlü kumaş sokarlarmış. O kumaşı ösürülür ısırın, kesilince Zaten dişleri ince ve uzun. Demek kökünden çıkarmış bu şeyler yılan Isıramaz zaten ya. Yani Isıramaz. İçinde zehir gelmez. Bunu yapınlar bana anladı çocukken. Ömrük kutu. Bak. Çünkü o bak ısıramaz ve zehirli öldüremez. Nefsi emareyi yani bizi kültüre sürekli. İse pirin, müşidin sayesinde başka bir şey öldüremez. Demek ki eee Nefis de zehirli bir hayvan. Onu öldürmek için de pil veya ate müşkiler zaptmış. Başka bir ölüme bin aley on yedi öldüren saatin işaretine sıkı tut. Evet. Pir ve müşküle itiraz gerekmek ben yaşımın, var diye sebebi de öyle yapmışlar. Onun eteğini sıkı sıkı tutmak Allah'ın tevfikidir, yardımıdır. Yani müşridin ve pirin dediklerin eteneğe yapışmak demek. Ondan ayrılmak, kopmamak. Kopmamak Allah'ın sana bir yardımıdır. Sana gelen manevi her kuvvetle onun cezbi sayesinde cezmetmesi çekmesi sayesindedir. Cazibe Ma râmeyte iz râmeyte ayetini oku, oku bir, doğru bir, sana ruhundan gelen her feys ruhul ruh olan o müşkidindir. Bu ma ve iz ra, demek, attığın vakit sen atmadın. Taşı attığın zaman sen atmadın, oku attığın zaman sen atmadı ona al Sana onu oku attı dedi. Allah seni o da kullandı ya taşı taşı attı ve gittin neyse karşıdakini buldun öldürdün ama onu Allah emrettiği için attın. sen kendini atmadın Allah şu senin Allah varada bir karar et var onu her dediğini başka bir biliyorsun at at kulumu da attı ne onu öldürdü ee, bunu da <gülüyor> çok aradık bulduk bu şeyi. Atlılık <gülüyor> sırasında, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Bedir Muharebesi'nde, iki sapın karşılısı sırada, yani bir adli peygamberin kuvvetleri, bir de Mekke'dir kuvveti, hak. İki, iki kuvvet karşı saf, saf, saf değil, o, evet, o zaman öyleydi. Sırada yerden bir avuç toprak alıp, düşman tarafına attı. O toprak, düşman safında bulunanlara gözlerine girip hepsinin gözlerini oğuşturmaya mecbur etti. Onun üzerine bu ayet nazil oldu. Rahat et. etti. Ha o toprağı attı, bak ki sen atmadın. Lakin Allah attı. Allah o zaman Hazreti Peygamber'i kullandı. Toprak atan o oldu. Ama da Allah. Allah bir şey kendi yaptığı gibi yaptırır. yaptırır. Bu yoldu. O sırada Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkın fiiline alet olmuştu. Allah onu el alet oldu. Bunun gibi Eylül'e Hazirat'ı da verece. Ehpare hakkı alet olur. Ehpare Allah'ın işleri, hakkı işleri, hak işleri kullan yaptırır. Onu kudbeni yaptım zaten ama o yapan o değildir. Allah ona o kişiyi ilka ediyor, veriyor ve kul onu yapıyor. Ve kudreti ilahiye Allah'ın kudreti onların vasıtasıyla suhura gelir. Allah kuvvetini kulları vasıtasıyla bir sebebe müslüden gösterir. Senin elini tutan ve rahim ve alim olan Hak Sübhanoğlu biliyorsunuz Besmele-i Rahman ve Rahim sıfatları vardır. Rahman sıfatı Allah'ın bütün kainatı şamil olan sıfatıdır. Allah bütün her şeyi, her kuluna aynı muameli yapar, doğru gider, gidurur, içeri, kendini küfür derse, inkar derse onu hiç kenara atmaz. Ödürk kullarını ne yapıyorsa onu da yapar. Ama rahimiyet o değildir. <gülüyor> rahimiyet kendisini bilen, tanıyan, vahdeti, vahdeti, vahdeti inanmış olan kullarına Allah'ın, Allah'ın ona bir özel muamelesi, öyle bir tür perde arkasındaki böyle Allah böyle Allah kendi dinam kollarına rahmi diyor. Habi ki rahman ismi, ismi e, isminde bütün kulun istisnasız Allah, Allah şey vesde bir ticere ve Şu de onun hidayet gemine çok da dem 5-6, 5-6 ayda manası var dediğimde, buradaki dem, zaman, dem demdir, işte çayı demleriz, yani koku, zaman falan, bunlar kan, demdir. Bunlar e, demli çay olsun, bak falan, böyle e, kan falan, bunlar demdirir. E, buradaki mana, dem manası zaman, vakittir, saat. Hidayet zamanını, yani feyzini daimi ondan bekler. Ama başka kimseden faydiz beklemeyin. Ne de ne öyle ona gereşetme. Eğer onsuz geç kalmışsa ona geç. Eğer bak ya harlı arabukse ise kam yemeye sakın müstsize düşme. Üzür ben geç kaldım. Zararlı menesini din seçer dersin. birisi ki o geç erişin ama tam erişin. Allah, iyi işler, iyi şey tam işi bu yakalar ve yapacak, yapar. Geç, tuzsa da zorlu ve şiddet tuzsa da, o seni bir an bile kaybetmez, daima nazarında Allah hepimizi her an nazarında hiç hiç kaçırmasın. Hepsi Zaten içinde senin. Neden kaçacaksın ki? Yani şimdi o okyanlar Allah birini bir gün milleti gözetiyor der. Ama Allah seni içinde zaten görüyor seni. Eğer sen şu mustad, Allah Allah'ın birliğin, bir, bir olmanın ve mağdudun şehrini istersen metua suresini düşünerek dedekle ve teemmül ederek oku, ve kısa bir süredir. On, on iki ayetli bir süredir, onu yanında taşımaya devam, Türkçesinde okuyorum. Bu arada yüzde yedi bakmıyoruz ama, dün Halide girmişiz. Tedebbür diyor ki eee tedebbür ve teemmül ederek oku. Tedebbür demek sonunu ve akıbetini düşünme. Arkasında görme. Teemmül de iyice etrafıca düşünme. Yani şu ne, bu neymiş bir takım vesveseye kapılmadan ona oku bir inan. ve selam Efendimiz'e gelen vahiyler birkaç gün kesilmiş. Onların ilk tağı yani geçikmesi ara verilmesi, Resulullah'ı mahzun ettiği gibi müşrikleri de Muhammed'i, işte, Rabb'i terk etti. Allah e, Hazreti Peygamber'i terk etti diye de onları, İstiza etmeye kalkıyor, ayetme kalkıyor diye şamat etmişlerdi. O münasebetle bu Sule-i Celil'e oldu, yani indi. Ayetleri arasına, yani Habibim, Rabbim, Rabbim seni terk etmedi ve sana gazap etmedi. Ayet'i ediyor. Birkaç ay kalbim, bana verdi. De, dedi. Buyurun, bakın şimdi, bir yanlış da şu da var. Bu ayeti Kerim-i Peygamber'e has olmakla beraber evet. hükmü ümmetine de şamildir. Zaten bütün ayetler bizi de şamir. Onu Peygamber Efendimiz'e şamir ki bize verdi, yoksa vermezdi. Yani hiçbir mümin yoktur ki Allah'ın nazarından kaybolsun. Cenab-ı Hak bütün mahlukatını her an ve zaman görür ve her halde olduklarını bilir. Eğer kötülüklerle Allah'tan Allah'tandır diyecek olursan öyle olması O'nun fazlığı ve kemalini nasıl nafese olur? Evet kötülükten de Allah'ın iyiliği iyi iyiliği yaratan Allah, kötülükte yaratmıştır. Ama sen kötülüğü seçmişsen Allah'ın ne kabahatı bak dersen, kötülüğü seçmişsin Allah iyiinde de de bütün de Allah ödeye. Yeni de Allah kahretmiş. Kötü değil. Çifti de Allah ödeye de Allah kahretmiş. Sen kendine bak. Şimdi burada onu görebilecek. Ama seçme ezelde. Çok, çok kişide ümit teklifi var. Hâlâ şansı var ya. Bir kere daha verebilir <gülüyor> ya. <gülüyor> Tabi. Şimdi burada bir onu Bir de gene bunu başka bir şekilde alışmaz bak o da gerçek herhalde. İza şu orada olacak hocam. Cemaat bütün malikin her an her zaman görünmeyen yani, eğer kötülükle azlandır diyecek olursan öyle olması onun fazlını kemaline yüksek derecesine verirdir. O çirki de yapar Şimdi yılan değil mi? Sevmeyi, bemeyi, nefret etmeyi ayılamıyordu. Bakma onlara ne işe, ayakkabı yoksa, çanta yapıyorsunuz, o, o korkunç hayvandan onu alıp o kullanıyorsunuz. Çok şahset, birisi vardır. Fareleri yiyor bir de, yılan olmazsa dünyayı fare evet. basar. Öyle. En genel olarak yani. Ama niye de ben fareden yarayımdır? Biri yılan öldürme, öldürme. Karşılık öldürmüşüm, <şimdi> yılan gülen. <gülüyor> Sarmış hadi evet diyecek. Kapısını kötmüşüp. <gülüyor> Korkutur <Korkarım ben. gülüyor> mu? Evet. Ha, o Allah'ın nasıl nasırla gözenmezse eksiktir. Tabii noksanlık demek değil. Kökü yaratması Allah, tutunmak vermesi bir akis. İyi yarattığı gibi kökü de yaratır. O kötülüğü çirkin güzellikleri vardır. Asıl İsa ve e, mühidada şeyle, e, arkadaşlara bir dünbalı giderken, gö bir köpek ölmüştü. Hayvan zeklesi ölmüş. Ama hiç çirkin kötü demişler. Hadi bak demiş, dişleri ne güzel. Püperler böyle ağzını açmış. Bak demiş, diş, diş ne güzel demiş hayvan. O, o da kötüyü yaratılması da Allah'ın yaratıcılığını gösterir. O kötülüğü yaratıp vermesi de onun bir kemali değil. Korkunuydu. Bunu İsrail için sana bir misal söyleyeyim. Mesela bir nakış. Nakış, nakış yapanlar, resim yapanlar. Falan. Sap, parlak, güzel nakışlar yapmakla beraber donuk ve şirkin nakışlar da yapar. Yusuf'un ve yaratılışı güzel hurilerin, sonra ifritlerin ve çirkin şeytanların resmi yapar. O güzel efendimi Hazreti Yusuf'un resmini yapan bir nakaj, o, o iblisin, çirkin resmi, resmi yapar. Yapar, onu da aynen yapar, o da bir kemaldir. Seni güzel yaptığı çiğine, onda on bin nakış atır bir bir eksiklikdir. İki türün nakış onun ustalarının <gülüyor> işanesidir. Yaptığı çiğinicesi onun çiğinliği, ustalarını ve kerimliğini kerimliğini gösterir. E, Açıkça kalbimde sen o, o, o resimle buldum. <gülüyor> bir bir Sevran abi evindeydin. Bir Fransız kadın geldi Selman abiye resim verdi, aynı resim bir tane fakire verdi. Ben teman çıkaracağım dedi, tamam ama siz, siz çıkartın bana dedi. Ama kadın Fransız. Fransız ne zaman gelirse teman çıkartırlar, tabii olmadı. Şimdi resimde bir semazen var. Fakat bir tül arkasında, ama bu elden yapılıp bir resim, fotoğraf falan değil, o tülü yapmak, o semazen tül arkasında göstermek büyük bir resim. Düz yapılıyor ama tül arkasında. Şimdi kısmet dolu Konya gidersen çocuklar bakın, çünkü ben tam karşısında bir resim sergisi galerisi vardır. Ama ben resmi kaybettim de, Hacceler'de vardı, bana o verdi, o, o resmin. Ee, o bölülde hep böyle, cidresim 8 açıldı daimi. Onda bazen çok enteresan kesimler bulunur. Orada fakir bir gittim de, aşağıdaki 60 tane kesim vardı. Bu 60 resmin 40'ı, 45'i sema üzerindeydi, semazen. Bunların pek çoğu semazeni, sis arkasından gösteriyor, tüyü arkasından gösteriyor, yani müthiş desinler, yani o tüylük yapmak, mesela. o tüylük, o sisi vermek mesela, nasıl yapılırsa, elmi e, içeceğiz ama normal, bakın o tüylük yapmak mesela, neyse, çirkin son derece, çirkin nakş, nakşeder ki, bütün çirkinlikler onun, etrafında dolanır ama onu, onu, onu, onu yapmak demirsektir sanatta bir nesredir. Bunu niçin yapar? İlminde, sanatında ve kudretindeki Kemal'in büyüklüğün meydana çıkması ve üstünlüğünü inkar edenin hüsvay olması için. Ben onda yaparım, bunu da yaparım. Yani bunu yapmak ve şey bunu da yaparım. Yani asıl. E, usta ol Eğer çekin resim yapmasını bilmezse ve nakış sanatında nakıstır, 90'luk yani eksiktir. Tamam usta değildir. İşte bundan dolayı cenevah Mithus ile muhhis mimini yaratmıştır. Şimdi almış inanmış Mithus'a Allah şükür yani ikinci, üçüncü bir Allah kabul edenler. O çok dikkat edin, daha sonra bahisler gelecek. Bunu iyi anlarsın, onda da iyi anarsınız. Bir ressam, harcadınız ki, güzel ve bedi resim yapmakta gayet mahir, usta. Fakat karikatür bir resim çizmekle aciz. karikatür yapamıyorum güzel güzel lavhalar meydana getirdiği halde, çirkin bir resim demek olan bir karikatür yapandır Elbette bu adama tam ve kamil üstad denilemez. Bunu yapıyorum. Onun onu terzi hep aynı cins elbise yaparsa bu terziden şüphe edilir. Cenab-ı Hak ise ekmelit ekmeliydi büyüğün de büyüğü, mükemmelin de mükemmeli olduğu, yani güzel de, şirkinli de yaratmaya kadir bulunduğu, mahluk göstermek için hayra mukabil, hayır işleri mukabil, şehri de yaratıyor. Güzeli yaratıyor, şirkiyi yaratıyor gibi, hayrı yaratıyor, şeri de yatıyor Ama cevci sana İyi karşı kötüyü iman ile küfrü de yaratmıştık Allah. Hem yani bize iyi olun diyor hem yani de yaratıyor. Ne ne yapacağız? O sana kal, sana kal. Sana sen keçi sepiş, bakıla fikirle, hep yeni güçlü kuvvetle her şeyin seni, sana peygamberi, gibi yani her yapmış. Ama sen atlaka bütün bunun evinde hangisini seçeceksin? Seçeceksin, seçim sana bakmış. Bu ciheten küfür ile iman, bakın çok dikkat edin. Onun için küfür ile iman, onun kemal kudretine şahit ve hububiyete karşısında da ikisi de sacittir. Sacit secdelerine bakıyorum. Şimdi daha ileride bir ki, Cevamire kilise, ile... Medrese ile binare Evet, Küfür, ilman, Şimdi bu, bunu da bizim binare kaşığı şey eder. Ama cevap burada. Daha sonra bunu ilk ayıdan, aklınıza kayıdan. İkisi de sağa çıkmış. Tekrar diyor bu bu Bu, bu cihet küfür ile iman. Onun kemal-i kudretine şahit ve rububiyeti karşısında ikisi de sahipti. İkisi de bu. Emri iradi tövbesi secdedir. O da bu. Rububiyet çok çok minakş edilir mi sıfat? Bakayım onu. Çok zor. Yübüyü yetti, yübüyü yetti, yazın. Görünüşte güveni Allah'a. Hocam yanlış mısın? Sibir ettin sen. Allah. Yazarken yanlış şey. mısın? Mecusi yenzan dedi, yenzan biz dedi Allah manasında da ama farkçı e, olduğu için e, eski farkçı yenzan de Allah ama şu putperestler mabuda ibadet eder. Biz Allah'a ibadet ediyoruz. Ottekul'da o da Yezan dediği ateş kaymak, üç ibadet ediyor. Yezan dediği mabuda ibadet eder. Fakat aslında aslında her ikisi de Aynı Allah'a evet. seyircilerler. O onu Allah diyor, sen ne Allah olursan. Fakat onun da aklındaki Allah, o o, o o ateşe, ateşe Allah olmadığını biliyorlar. Es-Sembol. Muasit'e Allah'a. Muasit'e, Şimdi e, Kabe'de 300-600 apı koymuş. O herifler de biliyor ki, o da